İşte bunlardır Rableri tarafından doğru yola ulaştırılanlar ve işte bunlardır felah bulanlar. İnnel lezine keferu sewa'un aleyhim e anzartahum emlemtundirhum la saplananları ise ister uyar ister uyarma Onlar için birdir imana gelmezler Khatemallâhu alâ kulûbihim ve alâ sem'ihim <Sessizlik>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 يُخَادِعُونَ اللّٰهَ وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ Akılları sıra Allah'ı ve iman edenleri aldatmayı kurarlar. Kendilerinden başkasını aldatamazlar da farkında değiller. Farkında değiller.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 E lâ innhum humul mubsidun Gözünüze açın. Bunlar bozguncuların ta kendileridir. Lakin şuurları yok. Farkında değiller. Ve izâ kîle lehum âminû kemâ âmena nâsu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 bir müddet başıboş dolaşırlar. Ulâ İşte onlar hidayeti verip dalaleti satın aldılar. Ama bu karda bir ticaret olmadı. Çünkü kar yolunu tutmadılar.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 الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناؤا وأنزل من السماء ماء فأخرج به فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون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 اَمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّمْ Eğer kulumuza indirdiğimiz Kur'an'ın Allah sözü olduğu hakkında şüpheniz varsa,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 ve onlar orada devamlı kalacaklardır. İnallah Allah la istahî en yadraba meselen <Sessizlik> mâ ba'ûdatan fe mâ havqaha. Fa emme'llezîne âmenû fe ya'lemûne enne'l وَأَمَّا الَّذ۪ينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَادَا اَرَادَ Allah gerçeği açıklamak için bir sivrisineği hatta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 Ancak bununla fasıklardan başkasını şaşırtmaz. Alâddîl yâqûdûn âhd Allâh min bağdîmi taqîhi ve yâtûtâûn, ve yâtûtâûn maâ âmâr bihi, âyî yuçal ve yufsidûn fil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 İblis dışındaki bütün melekler secde ettiler. İblis bunu yapmadı. Kibrine yediremedi ve kafirlerden oldu. وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُلْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُولَا مِنَ الظَّالِمِينَ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 Allah da tövbesini kabul etti. Zaten o tövbeyi kabul eder. Merhameti boldur. قُلْ نَهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنْنِي هُدًا فَمَنْ تَبِعَ هُدَايِ فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ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 <gülüyor> İnkar edip ayetlerimizi yalan sayanlar ise cehennemliktirler. Hem de orada ebedi kalacaklardır.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 أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ Halka iyiliği emredip, kendinizi unutuyor musunuz yoksa? Halbuki siz, Tevrat'ı okuyup duruyorsunuz. Artık aklınızı başınıza almayacak mısınız?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 اَلَّذ۪ينَ <gülüyor> İçi saygı dolu olan bu mü'minler, Rablerine kavuşacaklarını ve O'na döneceklerini iyi bilirler.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 tevbû ilâ Musa kavmine dedi ki ey kavmim sizler bu zayya tutulmakla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 ثُمَّ بَعَثْنَاكُمْ مِنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ Siz bir müddet ölü vaziyette kaldıktan sonra şükredersiniz ümidiyle sizi dirilttik. وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ عَلَيْكُمُ الْمَنَّ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 Gökten acı bir azap indirdik. Ve iztasqamu sariqumu fequl nadrib bi'asaka al-hajar tanfajarat minhu 12 ayinan. Kad alima kullu unasin mashrabahum. Kulu washrabu mir rizqillahi wa la ta'thaw fil ardi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 اذْقُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نصبر عَلَى طَعَامٍ وَاحِدٍ فَدْعُ لَنَا رَبَّكَ يَدْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا 124. قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير 125. اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم 126. وضربت عليهم الذلة والمسكنة 127. بغضب من الله ذلك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 <S mono> i̇man edenler, Yahudiler, Hristiyanlar, Sabi'iler, Her kim Allah'a ve ahiret gününe gerçekten iman eder,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 Ay sen bizimle alay mı ediyorsun?'' diye cevap vermişlerdi. Musa da, ''Öyle cahillere katılmaktan Allah'a sığınırım.'' demişti. ''Qâlu du'u lelâ rabbeke yubeyyillenâ mâhîk. Qâle innehû yakûlu innehâ beqaratun lâ fâridun ve lâ bikrun avânun beyne dâlik.''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 onun nasıl olacağını bize iyice bildirsin. Zira nasıl bir sığır istendiği konusunda tereddütte kaldık. Ama inşallah matlûb olanı bulabiliriz. قَالَ اِنَّهُ يَقُولُ اِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا ذَلُونٌ تُفِيرُ الْأَرْضَ وَلَا تَسْقِ الْحَرْتَ مُسَلَّمَةٌ لَا شِيَتَ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 Allah yaptıklarınızdan habersiz değildir. Efe tımâun en yûminû ve kad kâne minhum yesmeûne kelâme Allah. Ve kad kâne minhum yesmeûne kelâme Allâhi thümme yuharrifûnehu min ba'di mâ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 وَإِذَا خَلَا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 Allah <gülüyor> ya'lemu Bilmiyorlar mı ki Allah onların gizlediklerini de bilir açıkladıklarını da Amenhum ummiyun la ya'lemun el kitabe illa amani ve innahum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 Kesin bilmediğiniz şeyi mi Allah adına söylüyorsunuz? Bela men kesebe seyyiyeten ve ahâtat bihi khatiyyetuh feûlâike ashabun nârihum fîhâ khalidûn Hayır! Durum hiç de öyle değil. Günah işleyip de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 وَبِالْوَالِدَيْنِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسنًا وَآتُوا ثُمَّ تَوَلَّيتُم Bir vakit İsrail oğullarından söz alıp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 Buna siz de şahitlik edersiniz. Thümme entüm haulâi teqtulûne enfusakum ve tukhricûne fariqa ve tukhricûne fariqan minkum min diyârihim tezâherûne aleyhim bil-itmi vel-uduân.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 مصدق لما معهم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 Allah'ın laneti de kafirlerin boynuna olsun. Bismiş terobhi alfusum. Ay yekfuro bima min min min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 Zelil ve perişan eden bir azap da vardır. Ve İsa onlara güveneceklerini söylediğinde, onlar şöyle dediler: "Biz Allah'ın indirdiği şeye inanıyoruz, ancak ve onların haklı ve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 Sizden, atalarınızdan kesin söz aldık. Onlar, dinledik ve fakat isyan ettik, dediler. Çünkü kafirlikleri sebebiyle, bu zahya tapma sevgisi iliklerine işlemişti. De ki, eğer mü'min iseniz, imanınız size ne kötü şey emrediyor.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 ve bu iddianızda samimi iseniz, haydi ölümü istesenize. <gülüyor> Fakat elleriyle yaptıkları işler ortadayken, ölümü asla istemezler. Allah o zalimleri pek iyi bilir.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 Allah'a, meleklerine, Resullerine, Cebrail'e, Mikaile, düşman ise, iyi bilsin ki, Allah da kafirlerin düşmanıdır. Biz sana,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 Allah'ın kitabını arkalarına atarak ondan yüz çevirdiler de ve tabe'u ma tatlu'ş şeyatin 'ala mulk Süleyman <gülüyor> ve ma kafa Süleyman velakinne'ş şeyatin kafarû yu'allimûna'n-nâse's-sihra ve mâ unzile 'alâ'l-melakeyni وَمَا وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نَحْنُ نحن فَلَا فلا تكفر 118. فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنْ Tuttular, Süleyman'ın hükümranlığı hakkında şeytanların uydurdukları sözlere tabi oldular.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 Siz onların böylesi kötü etkilerine karşı uyanık olun. Mesela, Raina demeyin, ''Unzurna'' deyin ve dinleyip itaat edin. Kafirler için acı veren bir azap vardır. ''Mâ yeveddüllezîne keferû min ehlil kitâbi en yunezzele aleykum min hayrim min rabbikum.''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 Lahum, Sırf Allahu nefislerinden ileri gelen bir kıskançlık sebebiyle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 Mutlaka onun mükafatını ahirette Allah katında bulursunuz zira Allah işlediğiniz her şeyi görmektedir. Vakalū le yedhulü'l cennet illâ men kâne huden ev nasârâ. Tilke emânîhum kulhâ tüburhâ leküm in kuntum sâdıkîn.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 Sadece ol der, olu verir. الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْ لَا يُكَلِّمُنَ اللّٰهُ اَوْ تَأْتِينَ آيَهُ كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ مِنْ قَبْرِهِمْ مِتْلَ قَوْلِهِمْ تَشَابَهَتْ قُلُوبُهُمْ قَدْ بَيَّنَّ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 Onların heva ve heveslerine uyuyacak olursan, Allah'a karşı hiçbir koruyucu ve yardımcı bulamazsın. Allemin aetine, hümül Kitab yetlunuhu hakatilawtihi, ulaik yüminun bihi, vameyikfuh bihi, fa ulaik hümül khasirun.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 Ey İsrail'in evlatları! Size ihsan ettiğim nimetimi ve sizi vaktiyle diğer insanlara üstün kıldığımı hatırlayın. <Sessizlik> şeatun. Öyle bir günden sakının ki, o gün hiçbir kimse bir başkasının yerine ödeme yapamaz. Hiçbir kimseden fidiye kabul edilmez. Ve kendisine şefaat fayda etmez. Onlara yardım da edilmez.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 وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ جَعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنَهُ وَرَزْقَ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالَ وَمَنْ كَثَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرَبُهُ إلَى عَذَابٍ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ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 Kendini bilmeyen ahmaktan başka kim İbrahim'in dininden yüz çevirir ki? Biz onu Dünyadan nübüvvetle müşerref kılıp seçtik. O ahirette de salihlerden olacaktır. اِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ Rabbi ona kendini canı gönülden hakka teslim et deyince o derhal alemlerin Rabbine teslim oldum demiştir.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 لَهَا İşte onlar bir ümmetti. Geldi geçti. Onların kazandığı kendilerine, sizin kazandığınız da sizedir. Siz onların işlediklerinden sorguya çekilmezsiniz.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 O hiçbir zaman müşriklerden olmadı. Olu amin. Bilallahi ve ma unzil elayna ve ma unzil elay Ibrahim ve İsmail. Ve ma unzil elay Ibrahim ve ve ve وَمَا وَمَا النَّبِيُّونَ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ Deyiniz ki, biz Allah'a, bize indirilen Kur'an'a, keza İbrahim'e, İsmail'e, İshak'a, Yakub'a,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 Onların hakkından gelmek için Allah sana yeter. O hakkıyla işitir ve bilir. Sıbğa Allah ve men ehsen min Allah sıbğa ve nahnu Siz Allah'ın verdiği rengi alınız. Allah'ın boyasından daha güzel boya vuran kim olabilir?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 siz bizimle Allah hakkında mı münakaşa ediyorsunuz? Bizim yaptıklarımızın karşılığı bize, sizin yaptıklarınızınki ise size ait. Biz tam bir samimiyetle yalnız ona bağlıyız. Em taquluna in İbrahim ve İsmail ve İshak ve Yakub ve Esdâk kanûhuden ev nesara?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 işte onlar bir ümmetti, geldi geçti. Onların kazandığı kendilerine, sizin kazandığınız da sizedir. Siz onların işlediklerinden sorguya çekilmezsiniz. Bismillahirrahmanirrahim. Seyakulu's insanlar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 Elbette ilahi buyruğu bekleyerek yüzünün semada aranıp durduğunu görüyoruz. Artık müşteri ol.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 Bel ahyâun, la Allah yolunda öldürülenler hakkında ölü demeyin. Bilakis onlar diridirler. Fakat siz bunun farkında değilsiniz. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ <gülüyor> بِشَيْءٍ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 فَمَنْ Safa ile Merve, Allah'ın belirlediği nişanelerdendir. Kim hac veya umre niyetiyle kabe'yi ziyaret ederse, oraları tavaf etmesinde bir beyis yoktur.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 إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر والفلك التي تجري في البحر بما يفعنه سماء أنزل الله وما أنزل الله من السماء مما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 İşte önderler, kendilerini izleyenlerden uzak durdular. Azabı gördüler ve aralarındaki her türlü bağ kesildi.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 وَمَثَلُ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ يَنْعِقُ بِمَا لَا إِلَّا دُعَاءً عُمْيٌ فَهُمْ لَا عقلون. İnkarcıları Hakk'a çağıranın durumu,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 Ey iman edenler! Size kısmet ettiğimiz rızıkların temiz ve helalinden yeyiniz. Eğer yalnız Allah'a ibadet ediyorsanız, O'na şükrediniz. İn ما حرم عليكم الله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 إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار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 Ve kitap hakkında ihtilafa dalanlar, haktan pek uzağa düşmüşlerdir. Leysel birra antu ve allûjûhakum kibelel meşriqi vel mağriba. Velakinnel birra man amene billahi vel yevmil âkhiri vel melâiketi vel kitâbi vel nebiyyin. وأنت المال على حبه دويل القرب واليتامى والمساكين وبن السبيل والمساكين وبن السبيل والسائلين وفير القاب وأقام الصلاة وأقام الصلاة واتّسّزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا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 Ey akıl sahipleri, da sizin için hayat vardır. Böylece korunmayı umabilirsiniz. Kütübe aleykum iza hadara ahedekumul mevtu İn tereke khayranil vasiyyatu bil valideyn İn tereke khayranil vasiyyatu haqqan Sizden öleceğini hisseden herhangi biriniz Geriye mal bırakacaksa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 Ey ayağın, amin. Kutba alayım. Ciyam, kama kutba alayım. Ayağın, amin. Ciyam, kama kutba alayım. Ayağın, iman edenler! Sizden öncekilere farz kılındığı gibi, oruç tutmak size de farz kılındı. Böylece umulur ki, fenalıklardan korunursunuz.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 124. هدى للناس وبينات من الهدى والفرطان 125. فمن شهد منكم الشهر فليصم 126. ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى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 Fakat haksız yere saldırmayın. Muhakkak ki Allah haddi aşanları sevmez. Ve öldürülenleri nerede bulduysanız orada öldürün ve sizi çıkardıkları yerden çıkarın. Fitne, öldürmekten daha şiddetlidir. Ve onları kutsal mescidin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 فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْبِهِ بِهِ أَذًى مِنَ الرَّأْسِ فَتَدْفِيَةٌ فِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَسْتَيْسِرٌ مِنْ الْهَدْيِ من لم يجد صيام ثلاثه ايام في الحج وسبعه اذا رجعت تلك عشره كامله ذلك لمن لم يكن اهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا ان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 Fman farz fithim al haj falafeth ve la kusu wa la jidal fit haj. Vma tefarou min khairi yalmhu Allah. Vtazowdu fiin khair al zaddi atqawat wa Hac malum aylardadır.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 Öyleyse bana karşı gelmekten korunun, ey akıl sahipleri. Layse alaykom junah min Rabbikum. min indal haram. hadakum in kuntum min.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 hayır ve bereketlerini fazlasıyla görürler Allah hesabı çok çabuk görür Wa zkurullaha fi ayyamin maududat faman taajjala fi yevmih fala itham alayhi ve men taahhara fala ittaqa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 İnsanlardan öylesi de vardır ki Allah'ın rızasını kazanmak için kendisini feda eder. Allah da kullarına pek merhametlidir. Ya eyhellezine amenu duhlu fi's-selmik fe tu la tattabi'u kutuwati'ş-şeytan innehu lekum adu'm mubin Ey iman edenler hepiniz toptan barış ve selamete girin de şeytanın adımlarını izlemeyin çünkü o sizin aranıza açan belli bir düşmandır Ve izelen tum min ba'd ma ca'atkum el beyinat ta'lemu fa'lemu en Allah azizul hakim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 Allah'ın kendisine lütfetmiş olduğu nimeti değiştirirse, iyice bilsin ki Allah'ın cezası pek şiddetlidir. Züyine lillezine keferul hayâtu addunya ve yasferûne minel lezine âmenû. Vel lezine attaqav fautahum yevmel qiyâmeh.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 Dilediğine hesapsız nimetler verir. Can alnas ummete waḥida, fbağtha Allahu'n nbiyin mubashirin ve muddirin, ve anzal ma'humu al-kitāb, ve anzal ma'humu al-kitāb bil-hakli yahkum aynan nasi fi maḫtalefu fee. <مُسْتَقِيم> Bütün insanlar... مِنَ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 Allah çok affedicidir, merhamet ve ihsanı boldur. Ysâlûn kālil al-khamr wal-maysid. Qul fīhī mā idmuh kabīrū wa manāfīl al-nās. Wa min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 وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّمْ kadınlar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 ولا يحل لهم أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا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 ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا, إلا أن يخافا يقيم يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به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 فَإِنْ طَلَقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زُوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ مَا أَيْتَ رَاجَعَ إِذْ ظَنَّ إِذْ حُدُودَ اللَّهِ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 وَإِذَا أَطَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجْلَهُنَّ فَأَمْسِكُهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِحُهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ غَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَّخِذُ آيَاتِ اللَّهِ هُزْوًا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 <Sessizlik> Anneler çocuklarını iki tam yıl فلا جناح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 Onlara münasip tarzdan müt'a versin. İyiliği şiar edinenlere bunu yapmak bir borçtur. <gülüyor> illa ey affun veya affu vel zii bi yadihi bir mehir belirlemiş olarak kendilerine dokunmadan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 Allah sizin bütün işlediklerinizi görür. Namazlara, hele salat-ı dikkat edin ve kalkıp huşu ile Allah'ın divanında durun.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 Kezalik beyinu Allahu lekum ayatihi Böylece düşünesiniz diye Allah size ayetlerini iyice açıklar. Alam tara ilal ladina harcu min diyarihim ve hum ulufu'l hadral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 Bizi muzaffer ile. Fahazamuhu biiznillahi ve kateladavudu hikme hikme mimma وَلَوْ لَا دَفْعُ اللّٰهِ Derken Allah'ın izniyle onları bozguna uğrattılar. Davud, Câlut'u öldürdü. Allah ona hükümdarlık ve hikmet verdi ve dilediği birçok şey öğretti.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 biz sana onları dost doğru bildiriyoruz. Sen elbette resullerdensin. Bismillahirrahmanirrahim. Tilka'r ala Minhum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 Mümkün olduğu bir gün gelmeden önce size nasip ettiğimiz şeylerden harcayın. Kafirler zalimlerin ta kendileridir. Allahü la ilahe illa huvel hayyul kayyum la ta'khudhuhu sinetun ve la nem. Lehu ma fi's semawati ve ma fi'l ard.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 La ikraha fid-din qad tabayyana al-rushdu min al-ghayyi faman yakfur bi-t-taghut wa yu'min billahi faqad istamsaka dinde zorlama yoktur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 112. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور 113. والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت 114. يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون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 emellerine kavuşturmaz. O kelli mır'a la köryeti ve hi çawiyet ala aruşiha, 'Kâl anna yuhî hadhihi Allah بعد موتها, f'amateh Allah mîa'ta amil, thumma ba'teh. 'Kâl kâmla bit? 'Kâl labith yuman, ou bagda 111-قال بل لبت مئة عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه 112-وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس 113-وانظر إلى العظام كيف ننشسها ثم نكسوها لحما فَلَمَّا <Sessizlik> تَبَيَّنَ <Sessizlik> Yahut şu kimsenin hali gibi ki, o bir şehre uğramıştı. Şehrin altı üstüne gelmiş, ıpıssız yatıyordu. Allah burayı bu ölümünden sonra nasıl diriltecek dedi.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 her şeye kadirdir, dedi. Ve ibd. İbrahim Rabb arini, kifatuhil Muta, Allah'a sordu. Allah, Allah'a sordu. Allah, Allah'a sordu. Allah, Allah'a sordu. Allah, قال فخذ اربعه من الطير فصبه اليك ثم اجعل على كل جبل منهم جزاء ثم اجعل على كل جبل منهم جزاء ثم ادعهن ياتينك سعيا واعلم ان الله عزيز حكيم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 Gani ve Halimdir. Ya ayiha ladin, aman olatu bıtlu cıdqaatikum bilman ve alda kelli yünfık kelli yünfık malahur rea an nas ve la yümlül bilallahi ve lye.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 Öğleleri işledikleri hiçbir şeyden sevap ve mükafat elde edemezler. Zira Allah inkarcıları emellerine kavuşturmaz. <Sessizlik>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 وَلَهُ ذُرِّيَّتُمْ دُعَفَاءُ فَأَصَابَهَا فِيهِ نَارٌ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ Sizden herhangi biriniz hiç arzu eder mi ki,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 ayetlerini size böyle apaçık bildirir. Olur ki iyi düşünürsünüz. Ya eyhellezine amenu anfiku min tayyibati ma kasabtum ve mimma akhrajna lekum min al-ard ve la tayem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 Şeytan yâdukum fakir ve yâmrukum bil fâşa. Allah yâdukum mafârata minhu ve fâzlâ. Şeytan sizi hayırda harcamakla muhtaç olacaksınız diye korkutur.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 111. ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء 112. وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله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 لا يستطيعون ضرا في الارض يحسبهم الجاهل اغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسالون الناس الحافا وما تنفقوا من خير فان الله به عليم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 Şunu bilin ki hayır adına her ne verirseniz mutlaka Allah onu bilir. Ellezineyunfiqûne emvâlehum bil-leyli ve'n-nahâri sirren ve'alanîten felehum felehum ecruhum min rabbihim ve lâ havfun aleihim hum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 ebedî kalacaklardır. Allah, faizin bereketini eksiltir. Zekat ve sadakaları ise, nemalandırır. Hem Allah, kafirlikte ileri giden, günahta ısrarla hiçbir kimseyi sevmez.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 يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله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 119. لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا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 Allah'a itaatsizlikten sakının. Allah size en uygun tutumu öğretiyor. Çünkü Allah her şeyi hakkıyla bilir. وَاِنْ كُنْتُمْ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِحَانٌ مَّقُبُودَهِ فَاِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِئْتُ مِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللّٰهَ رَبَّهِ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 117 ربنا لا تآخذنا إن نسينا أو أخطأنا 118 ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا 119 ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به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 Merhamet buyur bize. Sensin Mevlamız, yardımcımız. Kafir topluluklara karşı sen yardım eyle bize.